Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern sabahlar başlıyor. Ay vallahi yeterli yeterli arttı bile bana. <gülüyor> bana arttı arttı arttı vallahi arttı. <gülüyor> Teşekkürler, <gülüyor> sağ olun, sağ olun. Siz altta devam edin 8 16 yaptık saatimizi. Ee, bir kez günaydın size sevgili dinleyiciler. Bugün sadece tek günaydın hakkımız vardı. Onları da sizin için kullandık. Birbirimize dahi kullanmadık. Günaydın Oktay. Günaydın. Demek isterdim ama diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Günaydın sevgili dinleyiciler diyorum ben de. Tek günaydın hakkımı yine dinleyicilerimize yönelik kullanıyorum. Kazanan ben. gene ne oldu? Kazanan yine dinleyicilerimiz oldu gibi geldi bana. Kazanan sevgi oldu. Kazanan insanlık oldu. Kazanan eşitlik oldu. Ee, eşitlik dedi nokta ee, herhalde güne bir San Francisco sokaklarıyla başlamak Aslında Ne oldu niye başlıyor ki ben de bunu hiç anlamadım Çünkü eşitliğin en iyi derece San Francisco şekilde... sokaklarına çift bileti verecek kişinin çok adil olması lazım yani hayır, şimdi yani, Eğri lütfen, otur doğru konuşuyorsun. Lütfen yani bir biletleri keserken Lütfen bir bakınız İndirim kartımız var mı <gülüyor> Özür dilerim. Efendim, Ne kadar gidiş geliş mi alıyoruz Yoksa dönüş açık Şöyle mı alıyoruz Şöyle bir bak paramız var mı diye bir bak Şöyle bir bakıyorum Yok evet ee, Güzel bir cuma günü hafta sonunu kapatıyoruz, kapatıyoruz Cuma dedim. oldu Gün mefhumun tamamen yok oldu benim Evet benim de hakikaten Bugün, bugün biri gelse pazartesi dese bana Hiç oralı bile olmam Yok inanırım diyecek. Ya, yani işte Oral'ı bile olmam derken bir adama bakarım adam mı diye bir söyleyene bakarım ee, bir de lafa bakarım bir şeylere daha bakarım bir kılık kıyafetine bakarım tipine bakarım falan bir de ruhsatına bakarım ruhsat verim, verim çünkü. Evet, günaydın sevgili dinleyiciler. Bayağı bir şeye bakıyorsun. Evet, acayip, acayip şeylere bakıyorum ya. Hmm, Burası... Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir kere daha günaydın. Buyurun Faibe. Ve neye buyuralım? Siz buyurun. Herkes Şimdi önünden bulursun. Şimdi öncelikle e, geçmiş dünya su gününüz kutlu olsun. Ya dün bahsedecektim de dün Unuttuk. su günü. Yok unutmadık ya. Dün neler neler. Ne oldu? Birinin canı çeker diye mi o zaman? Yok canım, canı çeker diye değil de çok yani son dakikalara sığıştırmak istemedim onu. Yalnız biz ne kadar güzel kutlamışız değil mi su, dünya su gününü? Dükkanda. Dükkanda su içerek, boğulduk. Evet ya dün su tadımı yaptık. Su, <gülüyor> hakikaten yani bil, bilmeden şey yapmışız. Hmm. Daha doğrusu yani biliyorduk dünya su günü olduğunu ama bunu hmm. şey yaparak planlamamıştık. 2025 bir yılında kaba bir hesapla dünya nüfusunun en az 3'te 2'si susuzlukla. Hakikaten baş başa kalacak. Bir şey kalmadı yani. Bir şey kalmadı. 2050 yılında 9 milyara çıkacak nüfus. Bir insanı besleyecek yıllık gıda üretimi için yılda yaklaşık 5000 litre su harcanıyor. Ya evet. Ben onu gördüm. Bir köy tavuğunun yumurtası için bile kaç, tane, kaç litre su gidiyor? Ben de onu soracaktım sana Faiz. Sence? Hı. Ben bu listeyi şöyle bir inceledim. Hakikaten... Ee, kıl alamıyor. Yani, yani ne kadar su harcandığına. Su yakmıyor, su yakmıyor lafı gerçekten boş bir laf oldu. Bir kez daha ortaya çıktı. Gerçekten çatır çatır her şey için su yakıyoruz. Su yakıyoruz ve e, bu su yakıyor diye dönecek birkaç sene sonra o laf. Hmm. Yani bu, bu su yakmıyor diye bir şey var. Dönecek de nereye dönecek orası çok e, enteresan olacak. E, sence? Evet. E, bir kilo peynir üretilmek için mi daha çok su harcanıyor Fahir? Yoksa bir kilo patates mi? Dikkat et. Bak ağırlıklarını sormuyorum. Bana aynı diye gelme. E, Oktay çok güzel bir soruya değindim. Bence e, çünkü neden? E, şimdi peynirde de su var biliyorsun. <gülüyor> Peynirler peynir sularının içinde oluyor. Hı hı. Patates de bildiğimiz kadarıyla %80'i su olan bir zebzemiz. Ee, Üretim diye var. ya yani Ne kadar su diye değil de eğer ne kadar suyun içinde bunlar yaşıyor yaşamıyor olsa da kutulanıyor falan değil de. Ben peynir demek istiyorum. üretimi için? Peynir demek istiyorum. Ne kadar su harcınıyor sence? Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Yanaklarından öpüyorum seni. Biton. Bir kilogram peynir için... Bir kilogram peynir için... Kaç litre? Yani kaç ton diyebiliriz? Bin litre diyebilir miyiz? Maalesef Fahir. O kadar irimsersin ki. Dört buçuk ton. Dört buçuk ton mu? Evet. Demek doğru. ki kalite bir peynir. Ezine peyniri falan. Abi ben kireç gibi peynirlerden bahsediyorum yani. Ne kadar su, Onun için ne kadar su harcayabilirsin ki? Bir peynire ne kadar su harcandığını söyleyin üretimine. Fahir Öğün size peynirin tipini söylesin. <gülüyor> tipini söylerizler. Mesela tok... 2 kilogram tohum üretimi için ne kadar su harcanıyor? Ya zaten o tohum, tohumlar köy 40 45 gün, 46 gün falan da bir kesim olur. Bunlara zaten 45 gün köy, toh köy tohum değil o sen dedin. Tamam işte şey Onlar işte köy tavuğu kendi kendine artık beni kesin diyor. Free ha. range dediğimiz. <gülüyor> yani range, hem geziyor tozuyor kendi kendine hem de artık <gülüyor> beni kesin dediği noktada kesiliyor. Dile gelen tavuklar. Şimdi evet. o zaman şöylesin 45 gün. Bunları zaten 15 ile 1 3 kere. Zaten bir damlacık hayvan. Ne kadar gidebilir ki? Ee, ben 5 litre diyorum. 5 litre mi? Evet. Sen tavuk... tavuk... <gülüyor> Yedikten sonra içilen su miktarı gibi mi düşünüyorsunuz? Hayır. Yani ne kadar olabilir ki ya yani köy tozu olsaydı belki. 7000 lit litre. 7000 litre mi bir tane tavuk için? Evet 2 kilogram Nerede, tavuk. Için. Neresine harcıyorsunuz 7000 litreyi? Çok affedersiniz. Al işte sen. üretim için harcıyoruz. Bunun bakımındaki adam her gün sapık gibi sabah akşam duşa giriyorsa bilemiyorum yani. Fazla harcanıyor. Harcanıyor. Bir kilo çikolata için en fazla su harcanıyor üretilmesi için. Şaşırtıcı olduğu için. Ama o da soruyorum. lezzetli Oktay. Yani çikolataya giden suya da pek benim şeyim kalmıyor yani. Gözüm arkada kalmıyor. Valla bir hayal etmeni istiyorum Fahir. Bir kilogram çikolata için. Ha tabii yani yine çikolata yiyeceğiz. Yemeyeceğiz yani çikolata mi? Çikolata yemeyeceğiz gibi Ama bir Ama bilelim. Duruyor. Ama bilerim. Yani ne mesela ne kadar güzel söyledin sen. Ezin ededin. Evet. Mesela çikolataları... Bu marka veremiyorum ama kalite İsveç çikolatası olabilir. Almanya'dan gelen çikolatalar olabilir. En çok onlar harcıyor çünkü. 24 bin ton. 24 bin ton mu? Hı hı. 24 bin ton mu dedin? 24 ton... 24 ton bin. <gülüyor> 24 ton. Kafamı 24 karıştırma ton. zaten 24 daha... ton. 1 kilogram çikolata için bu kadar su harcanıyor. Eee... O yüzden buna yönelik bir takım etkinlikler gerçekleşti. Dün biz kaçırdık ama bir günde gecikmeyle olsa bir olsa su gününü kutlayalım. Hayırlısı olsun Oktacım. Su günün hayırlı olsun. Kısmet seneye daha nice nice e, su günlerini kutlayalım. En kötü günümüz böyle olsun. Böyle, reklamlar sırasında e, öpüşmeyi de unutmayalım. Falan. Evet herkes reklamlar sırasında birbirinin dünya su gününü kutlasın. Geçmiş de olsa. Çünkü biz bir öyle, bize öyle anlıyoruz. Özel günlerde... Bir öpüşürüz. Evet özel günler ve haftalar köşemizi ayrıca başka bir programımızı da inceleyeceğiz. Ee, o zaman Noktaycım. Ne bizi... oldu bitti mi? Reklam. E, reklam denenin dünyası böyle bir şey. Başlarsın tak anında gelin verir. Modern sabahlar Modern sabahlar ee, Madonna'da Madonna'ymış. Sabah sabah Umarız boku beğenmişsinizdir. Ee, değil mi Oktay? Evet beğen, beğenmiştir tabii canım. Herkes beğenmiştir. Herkes beğenmiştir. Elimizi sağlık diyoruz. Ve Denizli'den bir haberle devam ediyoruz mümkünse. Evet Denizli'den haberler köşemize hoş geldik. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü hakem heyetine bir kişi başvurmuş. Bir kişi mi? Hı -hı. O kadar heyet açıyoruz bir kişi mi başvuruyor? Hayır pek çok kişi başvuruyor da. Başvuranların pek çok sorunu çözülmüş ama bu kişinin çözülememiş. Hmm. İnternetten aldığı bir e, ürünle ilgili şikayetçi olmuş. Gözlük mü? değil. Çıplak gösteren gözlük mü? Yok. Aa, başka bir ilaç gibi bir şey mi? Yardımcı destek ma anlamınaından. Şimdi i̇şte bu noktadan sonra geri dönüş var mı? Hiç yani. Sanki bu habere girmemiş gibi. Tekrar Vogue'muş almamız lazım. Vallahi bilmiyorum. Niye? Haberin gerisini gene okumadın değil Biraz, mi? Yok okudum. <gülüyor> Hayır onu okumuşsun da şimdi değil bir iki dakika önce okuman gerekmiyor muydu onu? Yani e, biraz okudum da. Biraz okudum da heyet mehet falan deyince bir hevesle girdin çünkü şevke kırıldı. Oktay'ın yüzünü görseniz hakikaten yüzünü büyüdü. ya heyetten niye şevke geleyim ben ya? Ne bileyim heyetler seni şevke getirir. Ee, şevke şey yalanmış o Yarma. Ee, <gülüyor> ya şey almış internetten. E, <gülüyor> bah, okuyamayacağım ya. <gülüyor> Okuyamayacak. Sevgi diyeceğim okuyamayacağım. Bundan sonrasına devam veremeyeceğim, edemeyeceğim. Bundan sonra veremeyeceğim. Ama onun yerine bir iş ilanı vereyim istersen. Tamam iş ilan İhtiyacı olanlar için iş ilanları. İş ilanı İngiltere e, Kraliçe Elizabeth biliyorsun 60. E, seneyi devriyesini seneyi kutlamıştı. Tahtaki. Tahtaki. E, yaş değil değil mi? Tabii tahtaki. Tahtaki tabi canım 84 e, mi 85 doğru. mi? Elizabeth sarayında kendisi ve kraliyet ailesine hizmet edecek bir uşak arıyormuş şimdi yenileği. Uşağın olayım kraliçem. Demiş. Demiş. Pek çok kişi de. Şartlar belli... Hiç ilan vermesine falan gerek yok yani bunu gazete edersin. 3.30 bir para verse ben bugün hazırım Oktay. Kimse yani de gazete... bana niye gittin diyeceğini zannetmiyorum. Ee, ben sana biraz daha şartları söyleyeyim de Faiz. Evet lütfen. Sen gerçekten gönüllü müsün buna? Yok o kadar değilim ya. He. Bir günlük Çünkü belki. şeyler uyuyor. Şartları uyuyor mu? evet. Askerliğini yapmış Rep -presentable, olmak. Presentable. Presentable. İyi giyimli. Estağfurullah. İstediği doğru. Ondan sonra. Kraliçe giydirmeyecek mi bizi ya? Gizliliği. Hayır yani kendi kendine iyi giyimli olsun da ondan sonra yine giydirme olayı olur. Özel hayatın gizliliğine önem veren. Aynen öyle kişilerin gizliliğini koruyabilecek karakterde. Yani, ba yani. <gülüyor> şöyle üçümüze bakalım. Şimdi Ege'yi hemen direkt eliyorsun. Eliyoruz burada. evet. Eliyoruz. <gülüyor> İki kişi kaldık. <gülüyor> İki kişi kaldık şu anda evet. evet buradan elen. devam ediyorum. Kibar ve dost canlısı. Kibar ve dost canlısı. Eee ikimiz de o, o ele yani, elenemedi. kibarlık ama benim böyle bir damarım vardır oraya basarsan içimdeki hayvanı çıkarırsın kraliçem de diyebilecek miyim ben onu söyle. Hayda. Buckingham Windsor ve Sandringham'da ikamet edecek. Ne olacak aldırıveririz ya. Çukurambar'dan taksiyle aldırabilir misin? Muhtarlıktan yapılabiliyor mu? Herhalde yapılır. Çukurambar çünkü bildiğim kadarıyla Çukurambar Muhtarlığı Wellington Muhtarlığı kardeş, kardeş muhtarlıklar diyebilirim evet, ben de. Evet, evet doğru evet, duymuştum evet, ben onu. Evet, ya. evet, evet. Sadece Çukurambar değil Güvenevler ve Remzi Oğuz <gülüyor> Mahallesi <gülüyor> evet, Muhtarlığı da aynı zamanda şey, e, kardeş muhtarlıklar. O da Buckinghamla galiba. Galiba, galiba. Buckinghamla. Çünkü biliyorsun İngiltere ile dostluk taktı kapsamında bu tür anlaşmalar çoğalacak. Yapılıyor doğru. Evet. Ee, kraliyet ailesine kahvaltı, çay ve yemek servisi yapacak. Bizleri kim verebilir çok affedersiniz. Sarayda verilecek tek şey yok. Yoksa bir süre bir süre bekleyin kraliçe ee, dükkan, dükkanımıza buyurun der, derdi. Yok orada güzel tahtalarımızdan götürün ben biraz falan. Çok şık bir sunumla <gülüyor> güzel sever. Haftada 45 saat çalışacak. Çok affedersiniz. Haftada 45 saat kim çalışacak demiş. Çok güzel tamam çalışırız, da çalışırız ondan sonra yılda yıllık şey veriliyor ya yılda da 15.000 sterlin civarında bir para verilecek. 15.000 sterlin mi ha, yılda? Biraz az mı ya 15.000 sterlin? Ay bir de ayıpmış ya. Bin... 15.000 sterlin oktay iyi misin? Ayda falan olmasın Yok ya abi. yılda ya yıllık veriliyor yani. E ben vereyim ben tutayım ya yılda 15.000 sterline çok kim, iyi ya. Yani ne bileyim. Anlamadım yani ben. Biraz param olursa öyle bir şey yapabilirim. Vallahi pek çok kişi şu anda e, kuyruktaymış zaten yani e, bize gelinceye kadar gazeteye düşünceye kadar. Ya bırak olanlar. Allah aşkına bunlar da var ya kendilerini kullandırttırıyorlar ya 15 bin sterliymiş. Heh. Hiç sevmedim yani. Yıllar sonra bir Sürahi Hanım tepkisi geldi vay Sürahi önce. Hanım hiç aklımda yoktu. Okta içime Sürahi Hanım Teyini soktun. Şu an itibariyle. Ay Enzo en, en pis şey yaptım. Birinin öyle zorla bir, bir şey, şey yaptın ki şu anda mahvettin. Neyse bir araştırmayı verebiliriz. 8,5 yaşına göre çocuklar okula doğru gidiyorsa madem tabii, inter internetle seksi karşılaştırımız hoş bir araştırmamız var. İnternet mi? Seks mi? internet mi? Seks mi? internet mi? Seks mi? Diye ne, için? Ne, ne için? Ne için yani? Sağlık için. Mesela key yani. ödemeleri için benim şeyim belli. Key ödemeleri key ne ödemeleri. zaman? İnternet. İnternet. Mesela e, biraz sef biraz... Mesela, <gülüyor> mesela bir yemek yapacağım. Tam tarifini bulmak istiyorum. İnternet. i̇nternet. Peki, okta. Ondan sonra bir başka, mesela başka bir şey. Hayattan tadalamıyorum, hayatımı dolu dolu yaşamak İnternet. İnternet. Evet, o zaman internetmiş. Evet, doğru cevap Oktay. gerçekten başarılı çünkü senin gibi düşünen herkes internet, internet, internet diyorlar. İnternet seks'e maalesef tercih ediliyor çünkü çok fazla şansı yok seksin. Çok affedersiniz. Seks bir araç mı? Seks Yoksa bir amaç mi? araç mı? Araç mı? Yok mu? Yok araç böyle bir şey çubuğu, şey, arama çubuğu bunlar tabii ki bambaşka şeyler. İnternet kullanıcıları üzerinde yapılan evet. bir araştırma ne internet demiştim? bağımlılığının geldiği hali gözler önüne serdi. Ulan Boston Consulting Group tarafından Türkiye'de dahil olmak üzere 20 ülkede yapılan araştırmada kullanıcılara internetinizin kesilmesini mi istersiniz yoksa... Ee, ne demek ya? Böyle soru mu olur ya? ha internetinizin kesilmesini mi istersiniz? istersiniz yoksa yoksa zin e, Şey mi demişler? Yoksa e, şey... Ne demişler ya? Bir dakika tamam. Or şey, Nelerden vazgeçebilirsiniz? Diyet. Ha. Diyete mi girmeniz? Bedel ödemişlik diyebilmeniz için... ...bir bedel ödeyecek olsanız ne bedeli verebilirsiniz demişler. Valla yüzde... ...yirmi bir... ...şey demiş gayet ciddi bir şekilde. Ya bunlar mi? birbirinden çok farklı şeyler ya. Bu demişler... <gülüyor> <gülüyor> Bunları demişler, Bunlar bunlardan vazgeçebilirim demişler. Şimdi bir tarifesi var, bir şeyi var. İnternetin her ay bir belli bir para veriyorsun, bir şey yapıyorsun. Tabii ki internetin kesilmesini izlemeyeceğim. Ya bak bak bak. Sordu bak. soruya bak. Bak bazılarının verdiği cevapları var. var. İkisi de, i̇kisini de ben istiyorum ya. Tamam canım Okta, ikisi de imkanı olsa ikisi olsun. Sizinlendirmeyin <gülüyor> tamam. beni yani. %59 spor yapmaktan vazgeçebilirim demiş. Zaten ben görüyorum sabahları herkes haldır haldır. O tayi yapanlar var. Ondan sonra belediye aletlerinde, belediye aletlerinde evet, neler biliyoruz. neler yapanlar var. Onlar hepsi vazgeçebilirim demiş. Ama %74'ü alkolü bırakırım demiş. Alkoldan vazgeçebilirim diye. Vallahi billahi. Ondan sonra %82'si şöyle tuhaf bir laf söylemiş. Navigasyon cihazından vazgeçebilirim. Çünkü orada bence bir hinlik yaptılar. Nasıl Bak onu ben var. de derim. Ya bakıyorlar mıymışın? Navigasyon cihazın var mı yok mu diye bakayım bakmıyorlar. Ya o zaman beni de, beni de oraya yaz. %19 abi. duş yapmak gibi bir cevap vermiş. Pis herifler diyorum. Başka bir şey demiyorum. Neden vazgeçti? Duş yapmaktan. Pislik yani, pislik içinizde işlemiş ya. İnternet için insan bu kadar sağlığından da ölüm verir mi ya? Ondan Yazıklar sonra Duş, duş yapmayın. Son İşarette ondan sonra seks yapmak yapma işaretleme. Ben burada niye seks ondan sonra çıktı onu da anlamadım. Üsteki yüzdesi de baya düşük yani. İşte on diyorum Fahir. Bunlar bir yani bir takım bir takım bir oyunlar ya. Ya bunlar hakikaten Bizans oyunları. Hatta ben bakayım Boston oyunları. <Gülüyor> Saturünde bir hareket var. Okta şuna Saturün deme ya. Satürn, Satürn, Saturn. Satürn'de Saturn. Saturn. bir hareket there, var there is something wrong in Saturn, you know. Evet, e, yani şey Satürn'de bir şeyler oluyor. E, bir şeyler değişiyor. Eee Satürn'ün ayı Dion'da jeolojik hareketlilik olduğu tespit edilmiş. Yani de, jeolojik derken herhalde deprem. Bahşiş mi istiyor acaba bunda saya? Değerli yani var. tam açıklamıyor da yani böyle bir... jeolojik müyölejik. Hocam biraz... Bir hareketlenme var çocuklar ama biraz tabii oynatmanız lazım falan diyen bir adam mı var? Bu nasıl demek ya bu? E Gerisinde ne demiş? Bu kadar. <gülüyor> bir, <gülüyor> biraz benzer volkan besleri şekiller gördük falan demişler. Gördük ama yani... Olası bir buz volkan ve bulmuş olabiliriz faaliyet bakalım devamını. <gülüyor> Oo, vallahi Ama vallahi kafalcısı oldu hepsi ya. Basın toplantısı yapmamız için sandalye eksiğimiz var demişler. Biliyorsun Bir, plastik nasıl? sandalye getirmişler İki kamyon. <gülüyor> nasıl? Kamyonlarla plastik sandalyeler gelmiş. Ama renkli ve renkli. minder minderler dahil mi diye en başta pazarlık yapmışlar. Da dahil var. demişler. Ondan sonra mindersiz gelmiş. Rezaletin daniskası. Evet. Bir e, reklam kuşağının daha müjdesini vermiş olduk size. İyi Sizi oldu bence ders. iyi oldu. Bir reklam kuşağının en güzel özelliği çok ihtiyacımız olduğu dakikada elimize çıka gelmesidir. Bakınız reklam kuşağı elimize çıka geldi. Yeterli. Sanatçılara uygun böyle bir mekanizmanın olması ne kadar güzel. Yeterli mekanizması. Sadece sanatçılar diye sınırlama Fahim. Herkese uygun bir teknolojidir bu yeterli teknoloji Evet. Söyleyeceklerimizi bitirdiğiniz Söyledim, mi? <gülüyor> Söylenecek. Her şeyi söyledik sevgili dinleyiciler. En sonunda söylememiz gerekeni en başta söylediğimiz için bu da bizim en büyük hatamız olarak tarihteki yerini aldığı için özür dileriz size. Finlandiya'dan e, cep telefonu markasını hepimiz biliyoruz. Özel bir cep telefonu markası. Hmm, özel evet. Özel bir telefon üreticisi. Cep tamam, telefonu da demeyeyim. Tamam mi? çok güzel. E, bu özel telefon üreticisi e, biliyorsunuz son dönemde. Biraz sıkıştı. Ee, bir sıkıntı yaşıyor. Hı hı. Ee, eskisi kadar e, rahat değil durumu. Ee, yeni teknolojiler üretmeye çalışıyor. İşte onlardan biri bilmiyorum doğru yolda mı ne diyorsun. Telefon çaldığında titreyen dövme için patente almış. Titreyen dövme mi? Hı hı. Nasıl? Nasıl, nasıl? Titreyen nasıl? ve titreten dövme için. <gülüyor> Vücudumuza dövme yaptırıyoruz. O firmanın logosunu o mu titriyor? Evet. Evet. Manyetik alan tipi bir şey. Mıknatısı yani. Mesaj geldiğinde ya da telefon çaldığında veya telefonun pili bittiğinde bu manyetik alanı algılayabilen ve uyarıcı transfer edebilen aygıt. iyice kafan karışacak bu laflarla. Ferromanyetik mürekkeple görünür bir dövme veya etiket olarak vücutta taşınabilecek. Adam gibi konuşsun. O ferromanyetiğini alırım onun. Terbiyesiz. Akıl anlamında kullandı. yani Fahir burada ferromanyetik. Ferromanyetik, merromanyetik diye ne dediği anlaşılmıyor. Affedersen <gülüyor> anamıza bacımıza mı küfür ediyor? Ne diyor yani? Kendi vücudunda görünmesi yalnız bir garip değil mi ya? İnsanın... Ya hakikaten. Üstelik telefon markı ne alakası var yani? Şık bir şey olur yani bir katalog şeklinde bir dövme kataloğu çıkarır. Tattoo mesela diye. Bunlardan birini seçiyorsun. Onlar titriyorsa hani belki mesela bir şey yani, yaptırırız da. Şekil bir ejderha zaten, yaptırırım ya. da ejderha titrer. Tamam olacak o. O imkan verecek telefon kabı gibi düşün sen bunu. Hmm. Gidiyorsun bakıyorsun falan filan ya şu olsun bu olsun. Şu, bu olsun, olur, bu olsun, şu yani. olsun bu olsun şu olsun. Modeline göre bir şey seçiyorsun. Hmm. Vücuduna yaptırıyorsun o dövmeyi. O titriyor. Telefon çaldığı zaman o titriyor. E, titremek suretiyle. Seni uyarıyor, ikaz seni uyarıyor. ediyor. Ee, Peki dövmeyi istediğimiz yere yaptırabiliyor muyuz? Ya da belli bir bölgeye mi yaptırabiliyoruz? Çünkü... Titreyi titriyor ör dediğin vücudun geldi dips, dipsiz bir kazan yani nereye seçeceğiz? Boynuma mı yaptırsam? İstediğin yere yaptırıyorsun. Önemli özel bölgelerime demiş, mi yaptırsam? Yani özel bölge dediğim kıyafetlerin altında kalacak bir bölgeye mi yaptırsam? Biz bu işi demiş 6 aydır yapıyoruz abi demiş. Ee, en iyi yerler şuralar şuralar şuralar diye 3 yere dokunuyormuş dövmeyi yapan kişi. Ya çok güzel. Yani çok onun da, da tecrübesine doğrusu. güvenmek lazım. Sen yine tabii istediğin yere yaptır. Farklı zil seslerine göre farklı şekilde de titriyor. Mesela seni işte ben arayınca farklı çalıyor. Farklı Öyle titriyor. Öyle sen. Farklı titretiyorsun vücudundaki o yeri. Mesela Ege'yi arayınca farklı titretiyorsun. ha Gidi gibi. Şiddetini falan da kendim ayarlayabiliyorum. Çok hoş. Hemen o telefon markasına dönmeye kararını şu an itibariyle verdim. Keşke Tebbi, bunu diyorsun, daha önce yapsalardı. Bunun patenti alınmış. Ay, hayırlısı olsun. Bakalım ee, bakalım ne var haberlerimde Telefon teknolojisinde senin şu da olsaydı dediğin bir şey var mı ya? Hiç yok. Ben bir de verirlerse onu kullanma taraftır. Zaten verdiklerinin tamamını kullanamıyorum ki şu da olsaydı diyeyim ya. Yani. Benim duvara yansıtma diye bir şey var ya. Duvara yansıtması lazım bence. İşte ona projeksiyon deniyor ya. Yeni bir işte şeyler için neyse. Var mı öyle bir plan? Yani internet ortamlarında var olduğu... Ya da yere yansıtma. İşte tamam anladım. Projeksiyon. Ben nedense yansıt... zeminden etkileniyorum sadece. Yani, tamam, ya da mesela yansıt... ağaca. Ağaca mesela. Mesela. Mesela başka neler yansıtma. Sen yans... duvar. <gülüyor> <gülüyor> mesela... duvara yansıtma. Mesela. Ee, <gülüyor> o tip o... bir şey. Yok ya daha yapmadılar. Bir şu pil şarj meselesini bir hallederlerse... onun ...en kralını yaparlar. Çok Biraz hallettiler son dönemdeki... E, ...bir iş, saat falan bir iş iş iş daha fazla <gülüyor> gidiyor. Bayağı iyi, bayağı bayağı iyi. Evet. Ee, Buyurun Fahil Kellik sona eriyor. Kellere müjde, Amerika'daki Pensilvan Üniversitesi... ...erkeklere e, şöyle bir müjde verdi. Kellik sona eriyor efendim. Nasıl efendim? Şu şekilde demişler. E, kelleşmeye başladığı sırada dökülen saçların... E, ...toplayın atmayın onları... Hadi aile. tek tek toplayacağız mı? Evet ondan sonra bunların kök hücrelerine bir bakarak olalım demişler. Tamam bakalım. Ondan sonra bakarak olmuşlar oradaki kök hücreyi alırız oradan ben bir şey yaparım ki demiş bir başka bilim adamı. Deli Arada. gibi bir şey bu bilim ondan insanlar sonra... o zaman. Bunu buradan bir protein protein bir şey yaparız o bölgeye şey yaparız falan baya iyi olur demişler sonra bakmışlar baya baya iyi olmuş ee, böyle bir şey yaparız gibi geliyor bana demiş yani tam ben de müjdesini vermeyeyim de daha yani deneme sor. aşamasında ya çok özür dilerim ama bizim önümüze çıkan da yani NASA'dan konuştuk şu adamlardan konuştuk hiç güven vermiyorlar ya hiç, hiç yani değil. ben bundan bir şey yaparım sen bana biraz para verdiyen adama güvenir misin ya A ne yapacaksınız gelişme, böyle, bir şey, böyle bir şey böyle bir şey ya gelişme araştırma geliştirme böyle bir şey de Bugüne kadar kaç tane araştırma geliştirmeyi destekledin Fahir? Ben de araştırma geliştirme miktarı... İnsan güvenemiyor yani onu diyor. Evet diyorum. evet doğru söylüyorsun. Bugün Dünya Sigarayı ee, bir dakika ya sigarayla ilgili çok önemli haber vardı manşetlerde. 2012'de 2-3 tane biz bu daha kaçıncı 3. ayının içindeyiz. 2012'de İkin, üçüncü konuşmamız olacak bu sigarayı. Üzgüren birincilik diye valla. Türk gibi sigara He. içmek sözü bir kez daha doğralandı. O anlamda. Sigaranın yol açtı hastalıklardan ölümde Türkiye erkeklerde dünya birincisi oldu. Yaşasın mı demek lazım Bağabey ona birinci ölmeyi, olduğumuz için? Stres yaptı insanlar ama neyse. E, sigara kaynaklı erkek ölümlerinde 3 e, numara Ermenistan, 2 numara Kazakistan, 1 numara Türkiye. Oradan başlayayım. İlk onu da sayabiliriz. Şöyle bir baktığımız zaman da gayet... Ee, işte böyle hani gelişmiş ülke olarak e, takdir edilen ülkelerden çok fazla rastlanmıyor. Belarus var, efendime söyleyeyim. Bosna, Ersek, Listeler Listelerde bayağı bunlar bir numara. Valla Erevizyon gibi olmuş yani. Ee, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Derneği'nin hazırladığı Tütün Atlası adlı rapor sigara dehşetini ortaya çıkardı. Yani çok arzu edenler bunu detaylı olarak inceleyebilirler ama gayet ciddi rapor. Ee, i̇nsanı böyle bir şey yapıyor. Ee, ne derler ona? Kendine getiriyor. Hayır o zaman ciddi konulara girdim. Bir ciddi e, şeyde Harbi ben vereyim. Hangi ciddi senden? E, müjde vereceğim ama milletvekillerimize müjde. Ne oldu zam? Şeyi zam mi? değil ya. E, genelge yayınlandı İçişleri Bakanlığı'ndan. E, Sayın milletvekillerine bundan sonra trafik cezası yazılmayacak. Nasıl? Nasıl nasıl? Yazılmayacak işte. İçişleri Bakanlığı'ndan e, Genelge Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Valiliklere şöyle bir genelge e, ulaştı. Vekiller trafik cezasına itiraz edince mahkeme dokunulmazlıktan işlem yapmıyor. Hı, zaten ee, yapamadığımız <gülüyor> için gerek var? Bunu bu banka bize de yük olmasın ya. Kağıt masrafı boş yere. Vallahi aynı İçişleri Bakanı İdris naim Aymşahin gibi konuştu Faire. Yani bunu e, sadece bir gözlem olarak söylüyorum yani, yanlış anlama. He. Bir, bir, bir Yo, şey olarak diyor bir değerlendirme olarak değil. Bu nedenle kural, kuralı ihlal eden sürücünün demiş milletvekili olduğu anlaşılırsa tutanakla meclise gönderilsin. Aksama olmasın demiş. O akşam olmasın. Ona o şekilde ne yapacaklar? Onları yırtıp atılıyor mu yoksa? Onu bakacaklar. Bu talihsi vardı mı onu, onu şu anda bir gelsin hele veya şeyler belgeler hmm. cezalar. Ondan sonra şey olur. Tamam mesela bir şey olduğu zaman ne oluyor? Ne olduğunda? Mesela bir kaza oldu. Evet. Yaralamalı maralamalı falan mı? Yani o maddi hasarlı olabilir. Çok şey değil yani. Maddi hasarlı bir kaza oldu. Ciddi bir hasar. Bir taraf milletvekili, diğer taraf şey. Ruhsat diyeceğiz o zaman. Mesela o. diğer taraf şey dediğim. Vatandaş. Özelliksiz bir vatandaş. Mesela. Mesela ben. <gülüyor> mesela Ne oldu ben şimdi o zaman ben kaskodan da alamıyorum paramı değil mi? Nasıl alamıyorsun canım? E, yok rapor falan yok ortada hiçbir şey yok. Meclisten alırsın. Sana bir yıl boyunca mecliste bedava öğle yemeği Oktay. İdane e ne istiyorsun? Yediğin önünde, yemediğin ardında. Köfteyle artık. Yani köfteyle kuru fasulyeyle doyacağım Arabayı güzel. satıp köfteye doyacağım. Yani sonuçta o hasarlı da olsa o araç bir para yani. Zaten yani. yani bir şey buluyorsun bari tadını çıkar. Hakikaten çıkan. nankörüm nankör. Nankör ve ideolojik ideolojik düşünüyorum. Ya haberlere bakar mısın? Vallahi ben bir asablarım bozuldu. Sevdiğiniz bütün ayarlarımla oynadılar. 50 liraya kokayı 20 liraya eroin aldı. Mecliste anlattı. CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Safan uyuşturucu maddeye ulaşımın ne kadar kolay olduğunu dikkati çekmek amacıyla tedbili kıyafetle Antalya'dan aldığı kokain ve eroinle meclis basın toplantısı düzenledi. Sonra e, uyuşturucuları meclis polisine teslim etti. Meclise sokulmuş yani. Meclise uyuşturucu girdi. Kokain ve uyuşturucu. Oh. Tedbili kıyafete takıldım bir de bak. Ya zaten böyle... Tanınmamak sinirli. için mi yoksa... Tedbili kıyafet ne bileyim milletvekili resmi üniforması diye bir şey var mı? Yoksa başka bir şey mi öykünülüyor? Vallahi onu tam olarak bilemiyorum ya. Yok yok sen şey yapma. Bu şarkıyı zaten çalmam mı? Ya şabefay. Ya ben bunu çalmam ki. Başka bir şey çalalım. Ya hatta şöyle bir şey yapalım mı? Bir... Haber zamanı gelmedi mi ya? Haber zamanı geldi gel gelmek üzere. Geliyor yani hemen. İstanbul e, haberleri alacağız çünkü. İstanbul'dan haberleri alacağız yok daha almayacağız. Vallahi vaktimiz var. İlk arayan dinleyici, dinleyicimizin şeyini çalayım ben bir istek parçasını çalayım. İlk, hadi hadi vallahi çok vallahi güzel Valla ilk arayan dinleyicimizin şöyle istediğiniz bir şey eski Eskiye bir dönelim hiç radyodan istek yapılıyor mu hala bilmiyorum ama yapılıyordur tabii muhakkak da. İstekleriniz... Sabah sabah istekleriniz varsa istek saati. onu çalıyor. Valla hemen. Ilk geldi mi? Geldi gelmez mi yani istek parçası veriyoruz burada. Günaydın efendim. Günaydın iyi yayınlar. Teşekkürler. Herkese görüşüyoruz. Osman ben nasılsınız? O, çok Teşekkür iyiyiz ederiz, Osman, Osman Bey. Bey. Milletvekili misiniz? Maalesef. O zaman dini istek şarkınızı çalabileceğiz bulursak. Buyurun ne istiyorsunuz Osman Bey? Lana Danza'yı istiyorum. Video game. Video game istiyorsunuz siz. Evet. Bir dakika bir Biraz bir tanıyalım mi? sizi. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Fahir şarkıyı buluncaya kadar kim istedi bunu? Bu şarkıyı. Ben de orandan iş doğru gitmeye Ne? Ne iş yapıyorsunuz Osman Bey? Ben bir danışmanlık firmasında çalışıyorum. Ne tip konular danışılıyor size? Benim bana bilgisayarla ilgili. Bilgisayarla ilgili. İletişim, evet. Hmm. Severek mi gidiyorsunuz işinize? Evet seviyorum. Kendi ne kadar güzel. Ne, kendi patronsunuz yani siz. Ee, evet patronuz. Vay be. Fahir Osman Bey'i geri çevirmeyelim o zaman. Oldu mu Osman <gülüyor> Bey? Geldi mi bu parça? Bu de mi istediğiniz? Bilmiyorum duyamıyorum şu anda bakayım. Evet bu bu. Tamam afiyet olsun. Hadi görüşmek üzere. Gündüz de süper geçsin Osman Bey. Sağ olun. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 103.1 radyo süresine zorlar sabahlar devam ediyorsa 9.13 oldu radyoların başındakileri bir kez daha güven Ben yeni geldiğim için bilmiyorum tam ne oluyor ne bitiyor nedir şimdi espriler mi yapıyoruz şakalar bütün mı? bütün espriler yapıldı. Hay Allah ya. ya bütün esprileri şakaları yaptı. Bütün yapıldı tüh be. Çok da fazla bir şey kalmadı yani. yani, yani ben bir iki espiri var ama yapılmamış olan. Taklit var mı taklit yapıldı mı? Taklit. taklit yapıldı, yapıldı, tak taklit yapıldı ya. Siyasilerin taklidi yaptık onu. seni kaçırdın Ege. Ee. O kadar eğlendik ki güldük Ünlülerin yani. Yapıldı ünlü, mı? ünlü siyasiler, ünlü artistler, erkek... Bir kadın oyuncu taklidimiz yok. Yıldız... <gülüyor> Yıldız tilbi yapabilirsin. Canım benim yap Ama hadi. Ama oyuncu değil o. Hayır oyuncu canım. Bazı. Karakter. Yok yani. yok bir... Kadın karakter taklidi yapmadık. Onun dışında bütün taklitleri yaptık bari. Kuşuk vardı. Bey, Kuşuk Bey benim taklidimi neden yapmadın? Yine adam espriyi ya buldu ya. Yani. Vallahi ya bak. Ha, vallahi dedim sana hepsini istedim. bir gözden geçirelim dedim. Ama sen dedin ki yaptık hepsini yaptık dedik yaptık. şu an. Şimdi öyle. ben de listeye bakınca fark ettim abi. Nasıl gözden kaçırır sanat ta ya? hepsinin yanına çiğ atmışız. Bu Oktay listeli çalışıyor ya. Hı -hı. O çok faydalı program. Hiçbir şey eksik kalmıyor. Tabii canım hepsini excel'de tavuk, çıkarıyor. Bizim sefa, bak, excel başka bir şey kullanmıyoruz yetin, yani. Eksistiniz. Fa fa. hepsini yapmışız. Bir tek bir Arap bacı kalmış anam onu yakaladı ya. Excel olmasa zaten programı yapamayacağız. Ya vallahi bile. Bir şey soracağım ya. Bilmiyorum. Excel Excel diyoruz ya. Reklama girer mi Excel? Girer. Hadi ya. Girer tabii ya. Girişim. Yani o zaman özel bir ne diyeceğiz buna? Özel bir e, yazılım. <gülüyor> yazılım da öyle çok <gülüyor> bir tab yani tablo. Tablolama sistemi, sistemi. Sistematik. Tipi bir şey. Neyse aman canımız sağ olsun. Eee başka ilgiseler anlat hikaye macera sen de. Yani, yani bizim... trafik trafik trafik. Allah, Allah, Allah, Herkes Allah. Trafikte Hay etmiyor. Allah ne oldu anlat bakalım. Ben bugün trafikte hakikaten çok garip bir tartışmaya şey oldum. Böyle arkadan birisi kornaç oluyor falan. Kime sana mı? Yok bana değil ben yandan geçiyordum yürüyerek. Ondan sonra. Sen yayına yürüyerek geldiğin için bu saatte geldin değil mi? Ondan mı O ediyoruz? da ortaya çıkmış oldu ya böylece. Ya baktım hava güzel. Şöyle bir çetinemeşler, Emeşler. Çetin Emeş'in biliyorsunuz güzel. Hep tekerlekler var, tamponlar var falan. Onlara baka, baka Sağ tarafın gelin. askeri yürüme bölge. O bölge var sonra o Orası. alt geçitlerimiz falan filan. Çok güzel. Alt geçitlerden mi geçti yürüyerek yoksa üstten Mesela mi? Alt geçitten geçiyor insan. Çünkü o kadar güneşi ince arada bir gölge, bir sefa istiyor insan. Canım ya, ya iyi güzel <gülüyor> güzel böyle bir kadına adamın bir korna çalıyordu. Ondan sonra Kötü "Ne diyorsun? Ne çalıyorsunuz?" dedi kadın. "Dönsene yana" dedi. "Belki düz gideceğim ben." <gülüyor> sağa dönerken mi korna çaldı? Ya adam sağa dönmek istiyor, kadın düz gitmek istiyordu da sağa dönmenin önü tıkıyordu. Öyle bir durum vardı. Ben o tartışmayı biraz izleyeyim mi dedim. Sonra gene dedim ya yayına gideyim ben <gülüyor> gene bir espriler vardır Arap acı bir yapmak gerekir falan filan diye koşa koşa geldi. Ankara geldim. açtı vallahi bugün. Açtı e, Arap, Arap acı e, şeyinle Hakikaten hatırlatmanla, o eksiği doldurmanla program şey oldu tamamlandı. Yoksa şahlandı, valla şahlandı, şahlandı, şahlandı gidiyoruz. Çok güzel oldu. Devam edelim o zaman kaldığımız yerlerden. Neler bileceksiniz? Ee, Angry Birds uzaya çıktı. Bir ee, şey sorabilir miyim ya? Yani? Buyur canım. Şimdi bir başka bir konuyu açmadan önce şu sağ dönüş mevzusunu bir... Tamam Bağlayabilir mi? miyiz? Tabii lütfen. Şimdi bu sağ dönüşler. Evet, dar alıyoruz sağ dönüşlerde. Hayır, ışık olmasa da daha doğrusu böyle bir üçlü üç ışık sistemi var ya kırmızı, sarı, tamam. yeşil. Onun altında bir de onun altında yeşil dön yanmasa da Hı -hı. ya da olmasa da yanmasa da demeyeyim. Hı -hı. Yanmayınca çünkü dönmeyeceksin de. Hı -hı. E, olmadığı zaman. Öyle bir şey yok değil mi? Sağ dönüşler serbest sağda, falan serbest diye. bir şey yok. ama orada ışık var oluyor. Eğer bazen bana birisi şey şayet falan diye konuşacağım bir dakika sağ tarafta evet. eğer ışık yoksa orada gördüğün olan ışık sağ dönüş içinde geçerlidir ama sağ tarafta ok var ya yani. kırmızı yanıyorsa duracaksın kırmızı yani yanıyorsa dur sağ ok yoksa sağ ok yoksa ama sağ ok var ve sağ okun üstünde kırmızı var o zaman sağ geçmeyecek. okun üstünde kırmızı olmuyor hiç ya ye o yeşil yanıyor zaten ya yanıyor yeşil yanıyor ya da yanmıyor yanmıyse geçebilirsin <gülüyor> ben yanmıyor. çünkü sonuçta orada ok var yanmıyse geçebilirsin diyorsun Faiz Ampli, Yandığı zaman ne oluyor? Ampulü bitmiş olabilir. Ya, evet. <gülüyor> Yandığı zaman ne oluyor o zaman? Yandığı zaman. Daha Nereden rahat mı geçebiliriz? o iki <gülüyor> sefer bekleyecek miyim yanmasını? Daha rahat bir şekilde Ya yanmazsa bir hayır, daha? Hayır çok güzel başladın açıklamalarına. Hayır, bir dakika bir dakika. Beni tatmin ediyordun. Son <gülüyor> son açıklamanla bir şey oldu yani. Bütün bak, güvenim sarsıldı. Şeker kardeşim hemen celallenme hemen anlatıyorum sana bak. Eğer yeşil yanıyorsa sağa ok gösteriyor ya. Evet. Eğer yeşil yanıyorsa geç bir sıkıntı var mı? Yok yok. Hayır, yok. Ama. O, kırmızı... o, o zaten en net olan kısmı. Tamam. O bazen yani, kırmızı da yanıyor. O kırmızı sadece... yanmıyor ya. O'nun Allah kırmızısı yok. Var. O bir tek oluyor. 3 artı bir diye geçer o. Dikkatlice bak. Kırmızı sarı yeşil. Bir şey yanmıyorsa de dur. Yeşil tamam, ok. tamam. Dur. Dur. Tamam. Dur. Tamam. Duracaksın o zaman. O zaman duracaksın nokta <gülüyor> Tamam mı? Bir şey yanmıyorsa duracaksın. Bana ha, Ankara'da doğru. ilk böyle trafikte dolaşırken bir arkadaşım şey demişti. Ankara'da sağ dönüşler serbesttir demişti. O zaman ben o arkadaşıma <gülüyor> da güvenirim. Şimdi onu da mahcup etmek istemediğim İyi için... dönelim yani. yani dönülür yani genelde dönülür. sonra da çıktısın çünkü. Yani bak adam ne güzel söylüyor. Işıklar. Adamla konuştun mu sonra arkadaşınla? Arkadaşın İstanbul'a taşındı. E işte işte ondan sonra konuşacaksın. Belki de o değişti onun fikri. Kırmızılarda Madem da, da tepeye görelim. bakacaksın. Orada kamera yoksa müsait zamanlarda geçireceksin. O zaman, zaman temenniye girer. Temenniye ışıkları temenniye diye geçirir. Bakacaksın sağa sola. Herhalde e, net bir şekilde... E, açıklamamızı yaptığımıza göre, iki size <gülüyor> daha sıkıntılı bir soru soruyorum. Birbirinden farklı iki açıklama geldi. Şeyi zaten netleştirmedik. O ne derler, kamera sistemi, Hı -hı. Mobese. Mobese. Mobese kamera. Mobese ama başka güvenlik şeyi değil mi? Sadece trafik. Başka bir güvenlik firması. Taşeron ki, firması. Mobese. Tamam, tamam Mobese. Mobese işte. Seni geçerken mi yakalıyor onun başında adam var zaten on netleşmedi. Bir de mesela akşama doğru şeyde trafik olduğunda trafik polisleri müdahale ediyorlar durum. Atakule'nin orda. O sana bazen kırmızı yanarken geç geç diyor sinirli evet. bir şekilde bir de e, eğer polis, yani şimdi polisi mobese kamerası görüyor noktadaysa kör noktadaysa ve sen geçiyorsan afiyet bal şeker olsun. Bana onu nasıl açıklayacağım ben Polis kendini gösteriyor mu kameralara Soruları yazıp mı verelim mi sana Hayır hayır şöyle söylüyorum Eğer kamera... Başka bir soruya yol açıyorsun kaf kör, noktada kör noktaya takıldım Kör noktaya takıldım Kör, kör, noktaya kör basıp geçeceksin ne demek Hayır polis sen değil ki. polis kör noktadaysa Kamerada gözükmüyorsa o mobilisi kamerasının başında da O zaman adam, hiç geçmemen diyor. lazım Geçme dedi zaten de Yandı, gülüm, yandı dedi. gülüm keten elba dedi Geçtiyse orada geç diyor Ama sen bir bakarım kameraya Kameramı, bir polise ya, bakarım bir kamera, kamera mı? mı diye. Bir polise bakarım polis mi diye. He. Tamam, tamam özür dilerim. Pardon, çok özür dilerim, ha, tamam. Onun dışında eğer bakarım. Orada çok kritik bir şey o. o yani zaman, polise de şey diyemezsin memur bey ama. Hayır ama hayır çöksün, o zaman şey, şey diyeceksin şey camı gibi. açacaksın memur bey bir saniye bakar mısınız diyeceksin. İşte bak değişikliğe uğruyor bunlar hep. Yani tamam. mesela bize ne öğrettiler okullarda polisin tamam. olduğu yerde polisin dediği geçer. Evet. Polis yoksa ışıklar ışık yoksa yaya geçidi. yaya geçidi. Kamera nerede burada? Kamerada. Kamera sonradan girdi. Okullara mesela yazıldı mı bu kitaplara girdi mi? Polisin olduğu yerde kamera varsa önce polise sonra kameraya polisi görüp görmediğini bakıyor. Sonra tekrar kameraya bakar. <gülüyor> karşıya karşıya geçelim. Sonra kameraya tekrar. Kapı gibi bir şey. Polisin kamerada görünmesini sağlayarak onun hareketlerini evet, şey yaptı. Aynen dediği o. Evet, evet doğru ama onun Suda söylenmesi lazım. kadar mı acaba? Nasıl? arabaya okuyorlar canım sen şöyle bir şey yaparsın. Arabada sanki bir sıkıntı Camdan oldu. Camdan kafanı çek. Şey. Memur Bey geç dediği için. Yani, yani orada lastikte bir sıkıntı var gibi inip ondan sonra şöyle bir anda lastiği tekmelerken Şimdi kameraya Faire, dönüp şöyle bir bakarak Farşan dizide oynadığın için zamanında böyle oyunculuk <gülüyor> şeyin var. Ben nasıl onu yapayım ben? O kadar herkes onu yapamaz. Tekerleği uzunmuş evet, gibi bir şey yapamam yani, ki. Yani bayağı herkes... bir oyunculuktan bahsediyorsun sen. Tabii sağlam oyunculuk. Sonuçta e, tabii ki benim için hayat tam... Bir, bir, bir de ben şeyden de korkuyorum ya siz oyuncular. Hep böyle bir kendilerini provada bizi de böyle kendilerine bir malzeme gibi görüyorlar. Şimdi ben bir de şeyden de korkuyorum. Mesela polis, polisten çekinmiyorsun orada kameraya güveniyorsun ya kamera görüyor mu görmüyor mu polisi diye. Evet. Yani şimdi orada polis de sana kızabilir. Benim geç dememe güvenmiyorsun da. Heh. Kameranın beni kontrol ettiğine mi güveniyorsun? Orada da benden benim gibi bir arkadaşım var onun Hayda, iki da arada... Al bakalım deyip senin plakana şey, şey yapasınlar. <gülüyor> bir var. arada bir derede kaldık vallahi billahi. Ben bırakıyorum arkadaş. Bir arada bir derede. İnsan mı mı tartışması oluyor bir anda. Nereden konuyu nereye getirdin? Nereden nereye? Teknolojinin şeyi soğuk diye mi? Kameranın gözü soğuktur derler ya. O yüzden mi biz kameradan daha çok şey yapıyoruz? Ama birisi bize derse, Kameranın başında da bir insan var. Veya şunu da deseler. Sonuçta o kamerayı yapan da bir insan deseler ben gene rahatlayacağım. Bak. Adamı rahatlatmak ne zaman, kadar kolay. O zaman dur bir dakika. Faiz sen bir rahatlatırsın ben mi? Ya ben reklam arasında rahatlatabilirim gibi geliyor. O, o zaman olur. o fırsatı değerlendirelim sevgili dinleyiciler. Hemen ardından da esprilerle, şakalarla, türkülerle, halaylarla devam. Radyo 2'de günün en hit dakikaları. En taze 5 single. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Günün en hit 5 şarkısının geri sayımı. Hit 5. 5'i bir yerde, hafta içi her akşam 5'te Radyo 2'de. bir yer. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tübrüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Benim genelde bir karakter özelliğim var. Bir şeyi anlamadığım zaman anlamış görünme konusunda uzmanım. Her şey olup biterken hiçbir şey anlamasam da olayları kontrolüm altında olduğunu hissettirme konusunda da iyiyim. Ama bu sabah bir şey lafı ettim ya ben. Ne oldu şimdi ben ne yapıyoruz şimdi falan dedim ya. Ha. Ne zaman ya? Bir ilk lafa girdim. Ben geç geldim ne oldu falan diye girdim aha, ya lafa. Aha. Bir hoşuma gitti o tavır. O kadar kendini soyutluyorsun ki olan bir tane Galiba ben o karaktere bürüneceğim. Her şeyi biliyormuş <gülüyor> gibi yapmaktansa hiçbir şeyi bilmediğini bağıra çağıra söylemek. Nedir şimdi? Hani reklamı da gelir. Şimdi ne yapıyoruz yani? Şimdi ne yapıyoruz? Hemen o zaman ben sana yardımcı olayım. Buyurun ee, Ama benim. nasıl kim yardım Şimdi biz sen bir Oktay mı verecek haberleri nasıl? Ee, şöyle yapıyoruz biz bu, genelde. Bu karakterimden tiksinirseniz de şey yapın. Genel... Haberin olur zaten merak etme <gülüyor> sen. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır buyurun. Bu, hayır. Kim bulandı? <gülüyor> bu ee, karakterime de isim buldum. Meraklı Minik. Ee, ben bir boya kadar gidiyorum. <gülüyor> ben karakterden <gülüyor> değil de e, Ege'den biraz yani özellikle koyduğu isim. O ismin e, benimsemesi. Neden ha. rahatsız oldun? 2 dakika. Merak <gülüyor> ettim şimdi. <gülüyor> bu tip adamlara karşı pas hakkı var herkesin biliyorsun değil mi? Evet. O yani zaman o, kullan hemen ok. Hemen birinci pas hakkımı kullanıyorum. Pas ikinci hakkımı da Bence tam olan. tersine bu tip adamlar karşısına çıkınca birinin... Ukalalık yapma şansı doğuyor ya. Hı hı. Na, nasıl oluyor şimdi bu kağıt burada nasıl duruyor burada? Ya onun orada şeyleri var küçük çıkıntılar var oraya takıyoruz falan diye böyle bir havaya bürünüyor insanlar. Ondan zaten besleniyor bu meraklı minik. Ama insanlar dediğin işte o bir e, tercih bir daha şey ya. Meraklı minik dersen var ya <gülüyor> yemin ediyorum e, stüdyoda küçük <gülüyor> hanımın olmasına <gülüyor> aldırış etmeden üzerine doğru e, e, istifra edeceğim o noktaya geldim lütfen ya yani meraklı minik ne ya? Lütfen ya yaşlı başlı Yeter, adamsın. Yeter daha iki kere o söyledi. iki kere i̇ki de sen söylüyor. İki kere ben söyledim. Oktay iki de sen söylüyor olsun bitsin demem. ya. Lütfen ya meraklı minik ne ya? Bence meraklı minik yıllardır bana bir lakap takamıyorsunuz ya. 3-2-0. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Galiba lakabımı buldum. Meraklı yani mıydı? Bugüne kadar kaplan 3 -3. dediniz olmadı. Turbo dediniz olmadı. Yakışıklı dediniz. O da olmadı. Ama <gülüyor> o sen değil ki. O senin bir şeyin yani. Anlı senin durumsal. O senin... Ama meraklı minik galiba kalıcı. İçindeki çocuk gibi bir şey yani o. Yani öldürmeni umduğumuz <gülüyor> bir diğer karakter. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ben bu haberi verip pas hakkımı direkt kullanmak istiyorum. Buyur, ee, gerçekten aşırı istek vardı bu konuyu. Pek çok dinleyicimiz gerek elektronik postalarıyla olsun gerekse Twitter üzerinden Fox. bize sormuşlar. Fax. Ve Fax tabii ki Fax. Finlandiya merkezli Rovi Mobile tarafından 2009 yılında mobil cihazlar için üretilen bir oyun vardı. Bir şey Neydi bu oyun? İkinci Finlandiya haberimiz bugün. Evet, bugün komple Avrupa Birliği'ne çalışıyoruz diyebilir miz? <gülüyor> <gülüyor> tamam peki. Angry Birds oyunu bu kez uzaya taşındı. Angry Birds Space adlı oyun gerçekten bambaşka bir dünyaya yolculuk için biçilmiş kaftan. 2009 yılından günümüze kadar 700 milyon kez indirilmiş. 700 milyon. Kaç bunu bir dolardan satsa? 7 100 milyon dolar. Hesabını Güzel size bırakıyorum. Kaç lever'mış? Kaç lever'mış? Hemen yanımızda e, Sevgili Nisan'a soralım. Neyse, kaç? 3 aşaması var. 3 aşaması var. Her aşamada şemada 30 bölü 90, 90 90 mi? 90 <gülüyor> 90 doğru <gülüyor> 90 ee, NASA'da NASA da destek veriyor Angry Birds'e biliyorsunuz. Ya bu NASA zaten yani İyice NASA bir, işsiz güçsüz büyük ekranda şey yapıyorlar. Yemin ediyorum ki büyük ekranda Angry Birds oynuyorlar. Onu büyük ekranda dokunmatik yaptılar. Birbirlerinin omuzlarına çıkıp batıyorlar. Para para diye. Yeni sürümün yapım aşamasında yer çekimiyle ilgili hesaplamalar yaptı nasıl Yalnız o ekranlarda da çok zevkli olur ya. Hayır, pardon haberini kestim ama. Estağfurullah. Yani o ekranlarında Angry Birds oynamak. Biz hala bekleyelim. Bu arada. gidelim. Dün. Şey, jüplere gidelim Dün, şey, dün e, şey sürümü sunulmuş. Dün mü indirdin sen yoksa biz. Yani, ya dün indirmiş. Dün daha... indirdim. Kaç lever oynanmış Nisan? 2 aşama bitirmiş. 2 aşama bitirmiş. 2 60 bölüm. 60 bölüm mü bitirdin 60 lever. <gülüyor> <gülüyor> 60 lever bitirmiş ya. Geçemediği lever var mıymış? Bir saniye Nisan gel sen var. burada anlatır mısın bize birazcık gel şu mikrofonu kullanan insanlar da bir sesini duysun. Hoş geldin öncelikle gel şöyle biraz daha mikrofona doğru Ha, anlatabilirsin şimdi. Ne anlatayım? Ha işte kaç lever'ı atlattın nasıl oldu beğendin mi beğenmedin mi Nisan? Lever dediğimizin evet. level olduğunu az çok anladın <gülüyor> herhalde. İşte diğer Angry Birds'lerden biraz daha değişik çünkü kuşların kullanması falan değişiyor. Evet. Yani, Daha da, çok mu gidiyorlar? Nasıl oluyor? Yani işte kullanımları da hızlı giden kuşu işte bir noktaya değdiriyorsun mesela o noktaya doğru gidiyor evet. Peki bildiğimiz güneş sisteminde mi gerçekleşiyor bu hadiseler? Uzayda yani. yani Uzay boşluğunda işte, mı? Evet. evet yani sistem olarak ne Ta kullanıldığı henüz netleşiyor. Tanıdığımız mi? gezegenler falan var mı? Ne bileyim bir ben yani mesela bir satürnü görsem tanırım yani de. Hani o tip gezegenler var mı bildiğimiz gördüğünüz gezegenler var. He, yani, peki e, o zaman e, Nisan'a hemen soralım. E, sen e, Güneş sistemindeki gezegenleri biliyorsundur. Evet. Sayar mısın sırayla? Pakize Sudaya mı bağladın Fail sen de? <gülüyor> Neyi soruyoruz şu anda Nisan'a ben anlamadım. Ya böyle deyince bir içindeki hemen... Pakize'yi öldür Fail. <gülüyor> ya hayır o Pakize'yi bir kere bir bir sorunu aklımı kullanayım sonra vallahi <gülüyor> tamam, cevaplayacağım. o zaman. Nasıl öğrettiler size diye merak ediyorum. Ee, fen dersinde öğrettiler. Nasıl portakallı mı falan filanlar var mı öyle fen dersinde yine? Yoksa yok, tabii Bayağı isimlerini söylediler. <gülüyor> Bize portakalla, armutla öğrettikleri için. Evet çünkü yerli malı haftası hemen akabinde bu ders konusu işlenmişti. E peki... Bir portakal, bir mandalina ve bir e, on numara şişten yapılmayacak tutulma yok. Yani gerçekten. E, çok teşekkür ediyoruz Nisa. Bir de ceviz. E, evet, ceviz ne? Ay mı? Ne bileyim bir üçüncü lazım ya. Portakal mandalina mandalina bir Greyford şeyler ha greyfurt güneş en büyük olan kallavi sarı olmasına dibe sokacaksın onu e ondan sonra portakal dediğimiz dünya ondan sonra küçük mandeline de hmm. onlar da şeyler işte aylarımız falanlarımız filanlarımız neyse bu haberimizle beraber NASA'ya teşekkürlerimizi ileterek e, tüm e, <gülüyor> şey severleri Angry Birds severleri Bu müjde, müjde oldu ya evet. mı, havalar ısındı eve kapanıp Angry Birds oynama hı -hı. günleri sizce NASA'nın kurum olarak en büyük dünya, ne? Dünya vatandaşlarını ikna etme diye bir görevi var mı? Hmm. Var tabii canım. Yani Habirelim mesela Şopin Stütüsü var. Var var mesela... var. NASA'nın girişinde misyonumuz, vizyonumuz diye bir yazı var. Misyonumuz <gülüyor> vizyonumuz kısmında yazıyor o. Tüm dünya vatandaşlarını <gülüyor> ikna etme. Etmek. Var mı ıkna diye <gülüyor> ikna diye bir şey? Ikna diye yazar. Ha mesela Şopin Stütüsü'nü yok ama bu hmm. NASA'ya kızıyoruz ya biz bir şey açıklayınca tam yani bilemiyoruz falan deyince. Hmm. Bel belki de hiç kızmamamız lazım. Bilmiyorum yani. Baksana adamlar ne kadar güzel bir yandan da Angry Birds'te bir şeyler yapmışlar. Bir şeyler, yani hesaplama yapmış. Yer çekimi hesabını dedim, bana ver ben de yapayım. Nisan'a verelim, Nisan'da da yapar. Yer çekimi. Hayır, pek çok kurum için yapabilirsin değil yani mi? sen yine. Evet. Yani o kurumların yaptığı şeyi de. Ya yer çekimi hesabı dediğin ne yaptılar ya? Yani Sadece. saatin değil mi kırmızı kuşların ne kadar gideceğini hesap. Oraya oraya mesela bir şey koymayı düşünüyoruz. Nasıl olur demişler NASA'ya? NASA. Nasıl? <gülüyor> Güzel olur vallahi. O biz." <gülüyor> Demiştir. İşte, i̇şte sana al 5 milyon dolar danışmanlık parası NASA'nın kantininde yapılmış 2 dakikalık görüşmeye de 5 milyon dolar güzel. İyi para. NASA iyi, vallahi para. iyi alıyor para. parasını. İşte bak demek ikna edememişler bak misyonlarını vizyonlarını gerçekleştirememişler. Hayır. Bence NASA'nın tek bir misyonu olması lazım. Uzayda yaşamamızı artık sağ... yani dar gelirliğinin de uzayda hakkı olduğunu uzayda yaşama imkanı olduğuna Tüyü bize dünya dışında diyorsun. Evet. Değil, ya ya evet, bitmemiş yetimin ee, orada hakkı var hakkı diyorsun var, uzayda hakkı var diyorsun. Çok güzel konuşuyorsun Ege. Yani yemin yani ediyorum meraklı minik bugün çok önemli şeyler söyledi. Şey yaparız ki e, takdir ederiz ki tüylü yetimlerin tüylü <gülüyor> tüy sakallı yetim ya. Sakallı yetim. <gülüyor> Dünyanın sonu. <gülüyor> tüylü tüylü yetimler. Walt Disney'in CEO'su Türkiye'ye geldi biliyorsunuz. Kim oldu Walt Disney CEO'su? Muammer <gülüyor> Disney. Ney? Rope muydum? Disney Land. <gülüyor> Karım. hiç öz Disney diye bir şey yok ya. Daha böyle sivri kulaklı bir mi ki? Melik Gökçek görüşmedi mi acaba bu Disney şeyiyle? Siyos, siy siyos. -siyo. Donald Tatla <Gülüyor> görüşmüş o. Ama tabii varyemez amca karen, gelecek sanene. Seymen kıyafeti giydirmeyi denemişler, olmamış. <Gülüyor> <gülüyor> bir o kıyafeti anlaşamamışlar. Varyemez yani. amcaya görüşür mü? Görüşmez ki. Görüşeceğim Varyemez amca. Görüşürsün ya. Para var abi. Gelmişsin. <Gülüyor> Bahşiş yapar falan bir şey yapar. Ya hiç, hiç, hiç ihtimal yok ama alanı yolu biraz boş gibi geldi bana bana yani da World boş Snake, gibi geldi ya bir oraları kompili doldursak şey, ne güzel olurdu 3 e, çocuk stratejisiyle bizimki aynı demiş ee cinci anca'miş ne aynı demiş yani o, o değil de Donald Duck'ın yeğenleri e, üç üç çocuk, bunların, bunların neyse, babası kim bilmiyoruz. ana bir değil mi bunları anası bir de babası ayrı diye biliyorum ben yok ya onlar üçüz zaten anası babası mecbur bir var yemez bunların amcası Ondan sonra Donald Trump bunların dayısı. Evet. Almanya'da da diye biliyorum ben onların babası. İşte değil mi o? Şimdi evet şimdi. ikinci kuşak olarak gittiler de onları aldırmadılar mı? Ne oldu onu bilmiyorum. Valla ben de bilmiyorum yani. Babam bana kocuk alacak diye bir bölümü vardı şeyi. <gülüyor> ben onu <gülüyor> ben onu hatırlamıyorum da. Ben de Walkman getirdiği bir şeyi hatırlıyorum. Evet bölümü. onu hatırlıyorum. Ama yani. biz de tabii eski bölümlerini hatırlıyoruz. Yeni tabii tabii. Onlar onlar bir şimdi yeni bölüme nasıl o cincan Cem? şey gibi olmuşlar ya. Şişek e kadar, şey kadar alam olmuşlar ya. Sakalları çıkmış ya hakikaten. Yo, neler neler? Ve sigara evet. içiyorlar. O biliyorsunuz sigaraya özenme adlı e, şeyde videoda oynamışlardı. Orada yok, başladılar zaten. Anneyin sözünü dinle, babayın sözünü dinle, sigaraya özenme diye biliyorsunuz çok güzel bir şarkısı vardı cin, orada. Cin, cin mi içiyor, can mı içiyor? Bir tanesi içiyor. Hayır hepsi içmiyor. Yok, yok. Cin içiyor da hepsine alıştırıyor. Zaten bir sigara firmasında çalışıyormuş diye ben şimdi. Yok, artık. yok artık. O noktaya geldi. Yok, bunlar 18 yaşını geçti mi? Ne, 18 Emşircisi yaşında, 32 yaşında, o kimi? E tabii yani kusura bakma da kaç yaşında olmalarını bekliyordun? Vay be. E kadar ama biri evlenip boşandı falan yani. Hadi canım. Tabii öbürü can mıydı? Can mıydı? Bir iş batırdı. Can Can galiba şey açtı. Dondurmacı açtılar. Aylaz olan can mıydı? Hınzır, hınzır, hınzır olan. Gufiye emanet etti kasayı o yüzden baktı zaten. Yine efendileri Cem galiba. Cem çok Ya şimdi çok. dışarıdan birisinin ruh hastası gibi mi konuşuyoruz acaba? Ben Nisan'dan çekiniyorum yani Nisan herhalde bizim aklımızda çok iyi şeyler düşünmüyordur diye tahmin ediyorum. Cin can Cem. Evet, Cincan Cem haberimizi de verdiğimize göre. İsmail Atatürk'ü Türkiye'ye getireceğiz demiş. Getirecekler mi? Getireceğim. Söz verin demişler. Yemin edin vallahi deyim demiş. Mr. Bob. Allah'ına mı diye sormuşlar mı net bir şekilde? Allah'ına değil. Yemin Allah ettim demiş ama biraz ayağını kaldırmış. <gülüyor> E ne zaman gelecek yani biz eşek kadar olmadan gelirse da Hala gerçek, gençlik parkıyla idare ediyoruz ya Hiç fark etmiyor ya eşek kadarken de çok eğlenceli Çok eğlenceli çok zevkli Bir Disney'ler bir Disneyland yatırım gündeme gelebilir mi demiş Böyle bir yatırım gündemimizde yok ama demiş getir. <gülüyor> e, Ama dedikten sonra söylediğinin hiçbir şey e bak, yok aynen mu? okuyayım böyle bir yatırım gündemimizde yok Bir ara bazı şirketler Disneyland'i Türkiye'ye getireceğiz Şeklinde açıklamalar yaptılar Türkiye'den bu konuda sizinle bağlantı kuranlar oldu mu hiç Hayır olmadı demiş Gelecek yani ben bu satır aralarından bunu çıkardım <gülüyor> Peki nereden çıkıyor bu tür açıklamalar demiş soruyu soran ee, kendi dilekleri olabilir efendim demiş zaman zaman demiş bazı yerlerde oluyor demiş haberler çıkıyor hiçbiri bizim tarafımızdan değil resmen açıklanmış şeyler değil. Oktay kritik bir şey soracağım bizi de ilgilendiriyor. Sor abiciğim. Kafe falan bir şey açmayı düşünüyorlar mı? Bakayım. <gülüyor> Hayır düşünüyorlar. Oh yani çünkü rekabet kaldıracak durumumuz Yok yok. Oy Ama ya. üç çocuğa devam demiş. Üç çocuğa devam aradım. Ne kadar çok çocuk bizim için o kadar demiş gözleri böyle dönmüş. <gülüyor> i̇yi demiş ya çok iyi çünkü çocuklarla besleniyor bu adam. Yani besleniyor derken yani değil mi? Yiyor gibi, i̇yi iyi gibi oldu falan. Yiyor gibi oldu. Çocuklar yiyor ana babaların kanını emeği Emi. İşler, sıkıntı, dersler, stres, ofis yaşantısı hepsi bitiyor. Gün akşamı ulaşırken tek bir plan var. O da... Çıkış planı Çıkış planı hafta içi her gün saat 15'te Radyo 2'de Modern Sabahlar sona erdi